Normalin sınırları, klinik felsefe sohbetleri, hazırlayan ve Alper Hasanoğlu. Ve Usta. Merhaba, Ammanın sınırlarına hoş geldiniz. Ee, bu akşam e, Alparslanoğlu birlikte korona'nın e, ve Üzüm Rusalımda etkisini konuşuyor olacağız. Alparslanoğlu korona günlükleri diye bir böyle bir yazı şeyi paylaşıyordu bir dizisi. Orada geçen bir sözcü koronaya, e, o koronaya e, sözcüğünü böyle programımızın başlığı yapalım istedik çünkü biraz koronaya, koro, koronaya ile bağlantılı e, bir sürece e, dönüştü. Birazdan Alper Hatunoğlu aramızda olacak. Te telefon bağlantısı ile ilgili bir e, sorun varmış. E, Böyle korona üzerine ve korona üzerine düşünürken e, böyle Philip Larkin'in günler e, ki bir dizisi aklına geldi. Papazlar, <gülüyor> ki Larkin e, dehşet papazla doktoru getirir. Uzun paltolarıyla, tarlaları aşarak. Tıp ve e, dinin belki de bu tür dehşet günlerinde en çok e, ihtiyaç duyulan alanlar olması belki de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 ilaç ya da tıp sektöründeki yenilikler vesaire, bunlar e, aslında e, o tüm güçlük yanılsamasını yani yetersizliğini ortaya koyarak insanın aslında biyolojik bir varlık olduğunu e, sanki görünür hale e, getirdi. Ve bütün insanların arada, canlıların... E, merhaba ben de geldim. Hey ben ben de hoş geldin Alper. Ben... Ee,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 ee, o paranoyayı böyle arttıracak şekilde e, Değil mi? Mesela en son ben baktığımda Hala e, maske takılmalı mı? Takılmamalı mı? Evet, e, bu kadar göğüşte. basit bir şey hala tartışılıyor şey. değil mi? Evet ya, Bu kadar evet. basit bir bilgi ya Ve bu konuda hala böyle Mesela bazı şeyler Yok e, sadece hasta olanlar takmalı Bazıları herkes takmalı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 Onların büyük ilgi gördüğünü insanların yani felsefenin aslında felsefecilerin yani Türkçılardan ya da diğer şeylerden daha çok hı hı. E, Hangi sayfayı şey e, Bülent? Böyle terabyte diye bir site var e, terabyte.com orada agam bendir, e, pek çok evet. böyle felsefecinin yani çok fazla hı hı. değil ama Ne e, diyorlar diye, e, orada daha çok?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 ya da işte Costa Rica'nın bir kasabasında güzel bir yer varmış. Görünmedik. Oraya gidelim. Ee, bu yaz diyerek e, bu yalnızlık hissiyatı ya da o hayatın anlamı doldurulamayan e, bulunamayan hayatın anlamı böyle bulunamıyor. Evet. Bunu, e, <gülüyor> bu, bu, bunu bunları ortaya çıkardı bir anlamıyla ve evet. bana şöyle geliyor. Mesela ben hep böyle yazılarında da şeyde şu vurguyu yapıyorum. Yapmaya odaklı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 Sen e, kimseye de restoran, yani bir restorana gitcek, kimseyi bulamayacak kadar e, yalnız ve kimsenin istemediği bir insanmışsın gibi bir şey. Tatil daha da öyle hissettiriyor galiba. Okay. Ama şu bugünlerde şöyle bir şey ben gözlemliyorum Alper çok enteresan. E, mesela bundan evde oturup, mesela den Cuma akşamı ya da Cumartesi akşamı, e, MSGS yok, Twitter yok, Date yok evde oturuyor. Ve başkaları şu an eğleniyor ve ben eğlenemiyorum deyip acı çekenler. Şimdi o acıyı yaşamıyorlar, o acıyı çekmiyorlar. Çünkü herkes evinde evet, evet. oturduğunu <gülüyor> biliyorlar. Evet. Ve bu onlardaki <gülüyor> haset e, duygu. Yalnızlık çok... da var ya da eşitlendik. <gülüyor> eşitlendik, evet. Mesela geçenlerde şöyle bir şey duydum arkadaşlar, çok enteresan. İngiltere, e, işte İngiliz prensi adını şimdi hatırlayamıyorum prensin.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 250-300 metre evlerinde oturup evinizde oturun evinizde de işte hayat sürüyor filan demek demeleri yani bu bana çok korkunç bir aymazlık gibi geliyor. Evde oturalım ama evet. oturduğumuz ev e, bağcılardaki bir gece konduysa ve ekmek alacak paramız yoksa öyle pek güzel oturmuyor evet. yani orada. Evet. Ve insanların dünyadaki insanların da yüzde doksanı yüzde doksan beşi bu halde. Bakalım. Evet.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 ee, bu globalleşmenin işte kapitalist sistemi serbest piyasanın falan en çok söylediği şey neydi? Ee, her şey özeldinsiniz, bir şey kalmasın devlette, değil mi? Devlet evet. hiçbir şeye müdahale etmesin. Evet, e, çok paralar kazanırken e, yani bu juhazi e, ve e, kapitalist sistemde e, bu paraları kazanan patronlar çok fazla para kazanacak. Devlet evet hiçbir şeye müdahale etmesin, az vergi alsın. Evet teşhütlerde bulunsun filan ama şimdi e, işte 3 bin, bin ya da bin tane yanında işçi çalışı, çalıştıran e, insanlar o fabrikaları artık üretmeyip pazar hiçbir şey satamadıklarında Devletler de devlet bunları işçilerimize maaşlarını ödememiz için de yardım etsin diye bağırıyorlar e, hani, yani e, so, şimdi sosyal devlete ihtiyaç var yani devletin güçlü olmasına ihtiyaç duyuyor. E, duyuyoruz aslında. Yani sistemin hiçbir şekilde e, mikroskopla gözükecek, ancak mikroskopla gözükecek kadar bir mikrop bütün o kapitalist sistemi sallayabiliyor, biliyor ve bir devlet ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Devlet e, güçlü bir şekilde halkını koruyabilmesi için ama o, ka e, o kapitalist sistemin, o serbest piyasanın ya da ne neoliberalizmin e, her şey çok güzel giderken istediği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 Böyle bu, bu konuda ben o kadar duyarlı miyim onu bilmiyorum. Böyle Senin böyle şeyde söyleyeceğin gerekiyor mu diyorum? Değişeceğini düşünmüyorum. Evet. Evet. da değişecek mi? Ne kadar değişir? Ee, çok o konuda soru işaretleri var benim kafamda da. Ee, çok uzak unutur mu tekrar insanlar bir şeyleri ya da bunun ne olacak gerçekten? Ee, ben de çok e, bilmiyorum fakat.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 İnsanlar diyor şunu fark ettiler, insanların sinekler gibi ölebildiklerini. Hı hı. Ee, evet. O cümle o çok çarpıcı bir cümle. Yani e, e, acayip bir var, şey acayip bir aydınlanma eleştirisi, aydınlanma felsefimizi eleştirisi görüyorum ben o cümlede. E, hı hı. İnsanlar sinekler gibi ölebiliyorlar. E, e, bu bu salgın buna yol açmayacak. Yani burada böyle bir şey yok. Yani çünkü o salgınları falan çok acayipmiş. Çok büyük salgınlarmış. Yani en son 1400, en son değil 1400 yıllarda olan bir salgında, veba salgınında dünyanın Avrupa'nın üçte ikisi yok olmuş. Yani böyle bir şey değil bizim yaşadığımız. Ama o cümle çok önemli. Yani insan doğanın yalnız bir parçası. Doğaya hakim olabilecek ve doğayı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 Bu anlamda Hı. o zavallılığını doğa karşısında ya da ölüm karşısında o zavallılığı bilmek, hissetmek, fark etmek, onu kabul kabullenmek e, gerçekten orada daha da güçlü yapıyor aslında insan Daha gerçekçi e, bağlarla hayatla bağ kurulabiliyor. Şu ana kadar kurulan bütün o sanal bağlar e, aslında... E,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 Böyle örgütlenen, birbirlerine yardım eden gençlerin, e, böyle kolektif şey yapıların, yapılardan bahsetmişti. E, belki bu tür şeylerin böyle e, önünü açacak yani açılması belki de bu konuyu şey yapabilir. Bu meseleyi belki daha e, önünü açabilir gibi geliyor bana. Hı. Doğayla. Zor, evet. <gülüyor> böyle toplayamadım, Bunun, olabilme, bunun olabilmesi için... E...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 Dergi. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Merhaba Bülent. Merhaba. Alper. Biraz böyle e, şimdi evden yayın yapıyoruz ve yüz yüze olmamak e, ve orada olmamak biraz fark ediyor galiba. Sadece nasıl? Evet ya yani orada ne güzel bir <gülüyor> Evet daha iyi bir günlük. Kulaklarımızda ara gerçekten. olduğunda e, öyle sohbet ediyorduk seviyorduk. E, değerlendiriyorduk programın nasıl gittiğini e, nasıl devam edeceğimizi filan şimdi böyle arada olunca bizi bağlayan e, bağlantıyı da kaçırdık bu program e, ara verildi ve tekrar bir araya geldik ama ben hmm. sana şeyi söyledim son anda şeyi konuşuyorduk ya bu e, yani insanların doğayla doğanın bir parçası olduğunu fark etme meselesi evet e,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 da bahsettiği bir şey. Mesela bu şeyi e, çalışma hayatında bir aylaklık gibi. Yani istemediğimiz, sevmediğimiz işleri yapıyorsak, yapıyor olmamız e, da aslında bir tür aylaklık gibi el alıyordu orada. Hı -hı. Jeremy Bentham'dan e, yola çıkarak. E, aynı şekilde kendi başımıza vakit geçirirken de işte televizyon izlemek, PlayStation, sosyal medya vesaire. E, bunları böyle biraz şey bir tabirle. Bentham'un sözüyle aptallaştırıcı aylaklık olarak tanınıyordu. Yani edilgen e, şey kendi o özgüçlerine kendi şeyine yabancılaşmış, yabancılaşmış olmak. E, o zaman yani ya, aktif bir aylaklığa ihtiyacımız var diyor. Evet. Üretici, yaratıcı, evet. Yani özgüçlerimiz bu neyse, belki marangozluk, belki başka birisim, belki başka bir şey. Ama kendi özgüçlerimizle bağlantı kuracağımız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 Ee, bu arkadaşlarımızdan bir tanesinin çok güzel bir sesi var. Bir geldiğimizde genellikle e, sesi çok güzel olmasına rağmen e, şarkı söylemekten biraz imtina ediyor. E, yani işte e, utanıyor filan. yani işte detona olurum diyor, şu diyor, bu diyor filan. Ve e, şimdi e, bu utangaçlığı üzerine atarak bizim gruba çok güzel 3-5 tane şarkı gönderdi. <Gülüyor>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 ne kadar böyle bir e, e, acayip çakışan durumlardayız, değil mi? Normalin sınırlarındayız, e, evet. anormalin içinde debeleniyoruz. Evet. E, burada normali e, ne yapacağız? Yani böyle hani normalin tanımları, anormalin tanımları falan böyle karıştı, değil mi? Birbirine biraz. Evet. Nasıl mesela diyelim o için, değil mi? Şu an herkes de tüm dünyada evet. o semptomlarında.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 <gülüyor> Kesinlikle Yani <gülüyor> o... <gülüyor> ve orada, Yani orada artık OKB çok normal bir şey Normalleşmiş durumda Tüm o Tabii şu anda onlar. herkes bir OKB gibi yaşamıyor mu evet. Meseleyi evet. Eldivenlerle evet. ve maskelerle Dolaşan birbirine yaklaşmayan Birbirine dokunmamaya çalışan Sosyal bir mesafe denen O fiziksel mesafeyi korumaya çalışan e, insanlar Her yerde bu normalde ee, şey şartlarında olmuş olsaydı, e, hiç korona diye bir şey söz konusu olmasaydı, böyle dolaşan insanlar gördüğümüzde doğrudan OKB teşhisi Koymaz mıydı? Evet. Şimdi sen sosyal, şey dedi ya. Sonra. Teşhis evet. Şimdi, Şimdi misafir... böyle dolaşmayan insanlar suçlanıyor. Evet. <gülüyor> Siz nasıl dikkat etmiyorsunuz hayata diye. Yani nasıl böyle özensiz olabilirsiniz? Başkalarının hayatını nasıl tehlikeye atıyorsunuz?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 Şöyle diyor, Nasrettin Hoca bir sabah evin önündeki avlaya darı istemiş. Yoldan geçen bir adam durup şaşkın gö gözlerle hocaya bakmış. Hoca demiş, neden etrafa darı saçarsın? Hoca, kaplanlar uzak dursun diye cevabını vermiş. İyi de buralarda kaplan yok ki demeye kalmadan hoca cevabı yapıştırmış. Gördün mü bak, demek ki işe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada sanırım müsa, o Edwin Phillips'e bunu böyle dehşetler ve uzmanlar... ...tabında böyle alıntılamış... ...Nastettin Hoca Fıkrası'nı... ...tanırım insanların en çok böyle şeyleri... ...tüm o mesafelerde, maskelerde... ...vesairede... E, ...aslında o şeyle bahşetme arı gibi... ...durmuyor mu sence de? Bir, bir tür kaplanlara... Kesinlikle öyle... ...şu anda çok somut olarak bir şeyden bahsedeceğim... ...şimdi klorokin bir şey ilacı... E, e, biliyorsun Fransa'da... E, ...sıtma ilacı klorokinin... ...etkili olduğuyla ilgili olarak... ...bir e, bilgi paylaşıldı... Ee, ve işte Sağlık Bakanlığı e, bu konuda klorokinin e, şey olarak kullanılabileceği ilaç olarak kullanılabileceği söylendi. Şimdi bilimsel çalışma yöntemlerine e, göre e, bakabil, baktığında e, insanların telers içinde ne kadar büyük yanulguları düşebildiğini görüyorsun. Diyorlar ki 20 kişiye uyguladık, 30 kişiye uyguladık, insanların yüzde 90'ı iyileşti. Şimdi zaten koronavirüsü bulaşmış hastaların yüzde 90'ı kendiliğinden iyileşiyor.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 ee, bilim insanları da e, böyle bir panik halinde. Aslında o panik de biraz zaten dediğin gibi başka zararlar veriyor. Sırtma evet. ihtiyacına, sırtma ilacına ihtiyaç duyan insanların mağdur olması gibi başka zararlar peşinden getiriyor. Tabii Hadi tabii. E, sakin olmak, bu, yani orada bekleyebilmek, e, durabilmek, e, burada asıl buna ihtiyaç varmış gibi duruyor, gerekiyor. Evet, ama bu evet. tabii bu. Hepimiz insan olduğumuz için yani Fransa Sağlık Bakanı da, Amerika <gülüyor> Bilmemle Başkanı da, Türkiye'nin Bilmemlesi de, hepimiz insan olduğumuz için aslında bireysel korkularımız var ve bunda bireysel korkularımızın önüne geçemeyip, bütün toplumu yani o konumlarında yaşayan insanlar, çalışan insanlar, o bireysel korkuların önüne önüne geçemeyip, olmadık senaryoları.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 e, yalnızca ve yalnızca felaket ve Senaryoları ve karamsar senaryoları Paylaşmak ve buradan acayip Bir şey gün ne, Neden sence Bunu yapıyor olabilir? Ben bu, gerçekten Birisi bir, bir, bir olarak Şey yapamadım. E, bir açıklama bana, bulamıyorum Bana şöyle geliyor Alper, bu mesela çok Gerçekten enteresan bir şey Bu sadece Corona için değil Deprem için, başka toplumsal Oylar için, pek çok şey için Bunu söylemek mümkün e, Burada bir haz var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 şeyim var bir e, bir var onu orada felaketleştirerek e, tatmin olu tatmin edi, ediyor olabilirim kendimi hı bunun hı hı. çok o Melankolia filminde ben çok güzel e, böyle çözümlediğim düşünüyorum orada üç tane karakter vardır bir karakter Justin sanırım o dünyanın sonunu arzulayan bir kadın birisi hı dünyanın hı. sonu gelsin istiyor.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 Hiçbir fark göremiyorum ben. Evet. Kesinlikle. E, oradaki e, tabii psikodinamik şeyler böyle çok e, merak uyandırıcı gerçekten bir taraftan. Yani bunun üzerine e, çalışmak düşünmek lazım. Evet. Oradaki. Bittiğinde galiba hepimiz ama... birazdan fark edeceğiz. Değil mi? <gülüş> evet. E, Oradan bitiyor işte, olabilir mi? Şey? Bilmiyorum ama bize bir şey söylemiyorum. Sana geliyor mu ses? Bana evet gelmiyor henüz. Şey, herhalde var. Bize haber verirler.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 Evet, görüşmek üzere. Görüşmek i̇yi üzere. Iyi, üzere. İyi, i̇yi akşamlar. Normalin sınırları. Klinik felsefe sohbetleri. Hazırlayan ve sunanlar. Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.